Tasavvuf demek, takva demektir. Yani Cenab-ı Hakk'a tasavvuf, kalbin safaya ermesi demektir. Takva tarif edersek, nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, ilahi müşahedenin, ilahi kameranın altında olduğumuzun katli bir idrak haline gelebilmesi. Bunun takva denir. Cenab-ı Hakk'a, fucura ve takva buyuruyor. Fet, fucurdan, Allah'ın her şeyden kendini kurabilmek, takvada... Mesafe alabilmek. Velhasıl takva, Cenab-ı kalben tanıyabilme sanatı. Takva, bir arınma disiplini. Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınarak, Cenab-ı yaklaşabilmeyi elde etme, Allah'ın razılığını elde edebilme. Takva, ruhani bir neşve için daimi bir tekamül mektebi. Her zaman ve mekanda hakkın takdirinden memnun olabilme. Allah'la dost olabilme. Dost kalabilme sanata, hayatın metcezirleri, değişen şartlar ve sürprizler karşısında muazeni bozmama, şikayeti unutma sanata. Velhasıl takva Allah Resulü'nü aşk ile yakından tanıyabilmek, onu yüce karakter ve şahsiden nasip alarak dini ruhaniyete uygun bir şekilde tatbik edebilmek. Tabi bu ibadette öyle olacak, ahlakta olacak, muamelatta olacak vesaire. Yani bir yerde İslam'ın güzelliğini unutmamak. Efendimizin ufkunu gösterme bakımından, ufkunun sonsuzluğuna, ondan bir hadis şerif ben nakledeyim. Efendimiz buyuruyor ki, ölen bir kimsenin mirası terekeye aittir. Fakat eğer yetim varsa, borçlu varsa, o yetimin himayesi borçlu da bana aittir buyuruyor. Şimdi nasıl bir sonsuz bir ufuk. Yani demek ki bir mümin toplumda ne kadar bu efendimizin buradaki telkini bizlere toplumda ne kadar bir garip, yalnız, kimsesiz, sahipsiz varsa ona da Müslümanların sahip olması. İşte ecdat bu sebepten dolayı devamlı vakıflar kurmuş. Osmanlı'da kurulan sırf tescilli vakıf 26600 küsur vakıf. Tescil, ne kadar o deme çok. Herkese bir vakıf insan olmaya gayret etmiş. Niye? El ehabbe ehabb. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah Resulü ile beraber olmak için. Ve mü'min, elinden, dilinden, gönlünden ümmeti Muhammed'in müstefid ümmeti Muhammed'in ve bütün mahlukatın istifade ettiği kişidir. Senelik olan merasimler diye bir şey yoktur. Yani büyük zatlar peygamberler, haseten peygamber efendimiz evliyaullah her zaman hatırlanacak. Daha ziyade insan zihninde vefat ettiği zaman hatırda kalır. Böyle bir mecburiyet de yoktur, böyle bir şart da yoktur, böyle bir adet de yoktur. Fakat bizde hatırlama bakımından hakikaten büyüğümüz Sami Efendi Hazretleri, Musa Efendi Hazretleri, babamız hepimizin babası. Onların çok müstesna bir hayatları vardı. Yani rabb evvel ayını hayatlarına teşmil etmişlerdi. İbadetlerine baktığımız zaman o, o, o şekildeydi. Mesela pederimiz rahmetli onu şey yapar. Ben dedi Sami Efendi hiç oturduğu yerde namaz kıldığını görmedimler. Ne kadar halsiz olsa ki caizdir. Ki caizdir yani. Ee, hiçbir şey yoktur. Fakat ne, ne şekilde bir tazim ki? Ee, bir e, oturarak namaz kıldığını görmedim buyurdu. İnsana bakış tarzı. Ben zaman zaman şoförlüklerini yapardım. Mesela Cuma namazına götürdüm. Mesela 12'de alınacak. Tam 12'de efendi baba kapıdan çıkardı. Ne bekleme ne bekletme. Hakk'a dikkat etme. Yani zaman da bir haktır. Yani kimsenin zamanını almaya da hakkımız yok bizim. Bir sadaka verecek yolda gider birisini gördü. İnerdi, kapıyı açardı. Onun yanına kadar giderdi. Gel demezdi. Yanına kadar giderdi bir de bir nezaketle ver. Niye? Ayet ya uzu sadakat. O sadaka Allah'a gidecek. Allah'a verilecek. O bir vasıta o aradaki. Pederimizde mesela bir hediye gönderi, bir kandillerde filan ee, kabul ettiğiniz dolayısıyla size teşekkür ederim buyurlar zarfın üzerinde. Çünkü onun şahsında Cenabı Hak kabul edecek onu. Bu İslam'ın nezaketidir. İslam'ın şeyidir bu zarafetidir. Hatta bir torunu anlattı. bir bahçeye bir afedan bir köpek geliyor. Ayağı topal köpeğin yahut aksıyor. Onu gönderiyorlar baytara tedavi ettiriyorlar. O köpek diyor torunu. Efendi baba diyor sabahlin çıkarken diyor onu diyor tren istasyonuna kadar geçirirdi diyor. 4.45 treniyle dönerdi diyor. O o diyor köpek diyor onu beklerdi diyor istasyonda diyor. Yine diyor onunla beraber dönerdi diyor. Sonra da bir şeye daha şahit olduktu. İşte İkre Bismillahirrahmanirrahim oku. O diyor bahçede diyor bir baktık diyor bir diyor havlama sesi diyor, dehşet diyor. Acaba bir hırsız filan mı girdi, bir yabancı mı girdi? Diyor. Sonra baktık diyor, o diyor köpek diyor, tedavi ayak tedavi köpek diyor. Başka bir köpeği diyor, topal köpeği diyor bahçeye getirmiş diyor. Hep bunlar işte kalp bunlar okuyacak. Merhamet çok, rahmetli peder bahçeye girdi. Bütün kedi köpek toplanırdı etrafına. Yani o bile kimden merhamet görecek, kimden şey görecek. Bellası bunlar ne ecmel, ekmel ve ahsen bir karakter, bir şahsiyet. Ve sabi o cahili insana öyle bir hale geldi ki ne kadar bir zarif hale geldi. Hassas hale geldi. Önümüzde çok sürprizli hayat var. Dünya hayat demiyorum ben bunu, kabir hayatı var sürpriz. Ne olacağını bilmiyoruz. Zeketimizin nisabını biliyoruz, fakat amellerimizin bilmiyoruz nisabına ve mesuliyetimizin şeyinde de bilmiyoruz. Allah ne kadar istidat verdi ve biz ne kadar mesulüz? Ne kadar ameller işledik, ne kadar hayır, ne kadar değil onu da bilmiyoruz. Cenab-ı Hak göz verdi, gözümüz ne kadar hayra muhatap oldu, ne kadar şerefa muhatap oldu. Pulağımız ne kadar hayra ne kadar, ağzımız ne kadar hayra ne kadar şeyler muhatap oldu. Hayatımızda İslamı unuttuğumuz bir yer var mı? Seher vakitlerimiz nasıl geçiyor? Cenab-ı Hak ve Müstafirini bir eshar buyuruyor, davet ediyor Cenab-ı Hak. Kim Efendimizüllah Allah Mentara Bilâ İlâhilân Talakteni İla Ahir. Onu bir gönül heyecanıyla vecde okur. istifar heyecanıyla okursa o gün ölürse istifar olarak gider. Gece okur, sabaha kadar şey vefat ederse istifar etmiş olarak gider. Tabii sizler bakın kabulüne bağlı. Ya yani yüzde bir şey yok. Onun için seherlerimiz çok mühim. Orada kelime-i tevhid var. Şey var, istifar var başta. Efendim buyurun en çok istif ben de 70 kere, 100 kere istifar ederim buyurun. Ki masum, hiçbir günah yok. Rahmeten lil alemi. Şükredememe endişesini Allah'ın verdiği nimetler ki. Bizim ise biz vebalerle doluyuz. Biz ne kadar muhtaç istiğfara. Cenab-ı Hak da şehirlerde daha çok kapılar açıyor bize. Kelime-i Kur kelime tevhid kuran kenip kelime-i bize telkin ediyor. La ilahe kapten Allah'tan başı gayri her şeyi atabilme. Onlar putane gel gelmesine sebiyet vermeme. İşte Cenab-ı Hak heva hevesine ilah hale getirenleri gördün mü sen onları vekil değilsin ey peygamber buyuruyor. İllallah kalp cemali sıfatlarıyla Cenab-ı ilahi sıfatlarıyla kalp müzehhen olacak. Kelimeti te bunun telkini gündüzümüzün bu hale gelmesi. Salavat-ı şerife bu da insan sevdiğini çok anar. Kim var hep işinden bahseder. Kim var devamlı paritelerden Hariti para, para düştü mü kalktı mı vesaire ondan bahseder. Herkes bir kalp nereye kayıyorsa oraya doğru kalp onu zikreder. Biz ne kadar işte kişi sevdiğiyle beraberdir. Salimat-ı şerife de bizi hep Allah Resulü'nü hatırlatması lazım. O selam durmuyor yerinde Allah Resulü'ne gidiyor. Allah Resulü'nden tekrar cevabı geliyor. Ee, ölümü düşünme var. Tefükür met var. Efendim böyle bütün zevkleri lezzeti kökünden yok eden önümü çok çok anınız buyuruyor. Bütün antenler bir anda kesilecek. Nasıl içimizde bir takım cihazlar var. Kalpte, akciğerde, karaciğerde, safra kesesi de vesaire. hepsinin fonksiyonları ayrı. Hepsi birbirine bağlı birbirine bağlantılı. E Cenab-ı Hak bizden hep zikrediyor. Çok çok zikredin, çok çok zikredin, çok çok zikredin. Sabah akşam zikrederler. Bu üniteler, bu manevi şeylerin merkezde faaliyete geçmesi. Çünkü yaratılışımız da dünyadaki halimize göre yaratılacağız. O gün simalar var güler buyuruluyor. Huzur içindedir. Parlar. Simalar vardı, perşeyecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bu buradaki dünya alemimiz bizim kabrimizin keyfiyetini temin edecek. Kıyamette yaratılışımızın şekli, biçimi, bu dünyamızda kalbi hayatımıza göre olacak. Velhasıl Cenab-ı cümlemizin yardımcısı oldu inşâAllah. Sallâllâhu ve sellem Efendimizin her haliyle her halinden bir bir nasip almayı Cenab-ı ikram ihsanıyla, ikramıyla, rütfuyla ihsan eylesin inşallah. Allah cümleden razı olsun. Buraya Allah için toplanıldı. Bir Efendimiz'i, bize telkin eden ayetler okundu elhamdülillah. Cenab-ı Hak o ayetlerde derinleşmeyi cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.